اِذَا Jaa Nasrullahi اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı nasrı ve fetih Mekke'nin fetihi Buradaki fetih Mekke'nin fetihi. Geldiğinde diyor allah Teala Peygamberine burada hitap ediyor وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Ne yaparsın? O zaman İnsanların dinine, Allah'ın dinine girdiklerini görürüz. Yedhulune fi dinillâhi efvâce. Nasıl? Favç, favç. Akın akın. Akın akın. Amul vufûd. Denen bir yıl var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kabileler ne yapıyorlar? Akın akın geliyorlar değil mi? Mekke'nin fethinden sonra. Yederek ne yapıyorlar? Mekenin fethi hatırlarsanız Ramazan ayında hicretin 8. yılında vuku buluyor. Mekenin fethinden sonra artık topluluklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akın akın gelmeye başlıyorlar. İslamlarını ne yapıyorlar? İlan ediyorlar. Buhari dersinden hatırlayın. Benutemim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Temim oğulları kabilesi de bu Bu yılda geliyor biraz sert oldukları için, biraz kaba oldukları için bu kadar gecikiyor. Hatta hadislerde geliyor. Reccal'a karşı en sert olacak olan kimlerdir diyor Aleyhisselatü ben o Temim'dir diyor. Kaba insanlar, sert insanlar. Kimdi bunların içinde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın temsilci olarak gelecek olan kimse? Akra' i̇bn evet, Habis. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın huzurunda Ebu Vekir ve Ömer'in çekişmesini hatırlayın. En sonki ki derste değil mi? Hatırlıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Akra ibn Habis mi olsun? Diğer sahabem mi olsun? En er arkadaşlar. allah Teala peygamberine fetihten, nasırdan bahsediyor. insanların Allah'ın dinini akın akın geleceğinden bahsediyor. İşte o zaman diyor ki Allahu Teala tesbih bi hamdi rabbik. tesbih bi hamdi rabbik. Rabbini ne yap? Tesbih et. Hamd ederek. Tesbih et. Neydi hamd arkadaşlar? Hamdın tarifi zikrul Mahmud, bi kemali sıfatihi Öğlen, hamd olunanı neyle övmek? mükemmel olan, eksiksiz olan sıfatlarıyla övmek şükür ise neydi? şükür ne? şükür, ihsana karşı, nimete karşı yapılan övgü hamd, da, hamd da yapmadan, hamd etmede İhsan olmasına gerek yok. Nimet olmasına gerek yok. Sen allah Teala'yı yüce sıfatlarıyla, noksansız sıfatlarıyla, mükemmel olan sıfatlarıyla andığın zaman, zikrettiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Hamd etmiş, hamd etmiş oluyorsun. Hamd etmiş oluyorsun. allah Teala Peygamberine diyor ki fe sebbih bi hamdi rabbik. Rabbine hamd ederek onu tesbih et. Ne demek tesbih etmek? Subhanallah diyoruz. Ne demek subhanallah? Seni noksan, kusur olan her şeyden tenzih ederiz tenz ediyorum. Subhan demek bu demek? Subhanallah. Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi. Buhari'de geçen hadisse ne diyor? Kelimetani hafifetani, alal lisani, sekilatan fil mizan, habibetani ila'r Terazide ağır, dilde hafif. Rahman'ın çok sevdiği iki kelime vardır. Buhari'nin son hadisi bu. Sahih Buhari'ndeki Son hadis. Nedir o iki kelime? Ağıza çok kolay. subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Terazi de çok ağır. Ve Rahman'ın çok sevdiği iki kelime. Ne bu? Tesbih ve hamd. Allah-u Teala Peygamber'e Fesebbih ki, emir kipi. Fesebbih. Tesbih et. Bihamdi rabbik. Rabbini hamd ile tesbih et. Vestagfir. Ve estağfir. İstiğfar et. Ha, burada sahabeden Ebubekir Bekir radıyallahu anh anlıyor ki Allah resul aleyhissalatü vesselam'a ne olmuş? Bu ayette, bu surede bir şeyin haberi veriliyor. Yani normalde cümlenin akışı şu şekilde olmalı diyor alimler. Normal Arapça akışa göre o eğer olsaydı, bizden birisinin konuştuğu bir kelam olsaydı, Allah'ın yardımı ve zaferi sana geldiğinde, insanları Allah'ın dinine akın akın girdiğini gördüğünde ne yap? Ne yap? Allah şükret değil mi? Bu nimete karşı Allah'a şükretlenmesi lazım. Nimet zikredilmiş, ardından şükret. Ama Allah-u Teala diyor ki, günahlarına istiğfar et. Günahlarına istiğfar et, tesbih et, hamd et. Demek ki burada ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği, üzere, az sonra gelecek rivayetler. Allahu Teala'nın peygamberine ölüm haberi var bu, bu, bu surede. söyledi. Fetih gelmiş, zafer gelmiş. İnsanlar akın akın Allah'ın dinine girmiş. Allah Teala diyor ki artık peygamberin hazırlan. İstigfar et. Ayşe radıyallahu anh diyor ki "Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuksiru fi âhir emrihi min kavl" Subhanallah ve bihamdi estağfirullah ve etubu ileyh. Subhanallahü ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükûsunda ve secdesinde hayatının son dönemlerinde bu zikri çokça söylemeye başlıyor. Yani Subhan Rabbi el-A'la, Subhan Rabbi el-Azim zikirlerinin yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Subhanallahü ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh. Ahir emri diyor. Hayatının son dönemleri. Yani bu sure indikten sonra. وَقَالَ اِنَّ رَبِّ كَانَ اَخْبَرَنِي اَنْنِ سَأَرَى عَلَامَةً فِي اُمَّتِهِ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bana haber verdi ki ben ümmetimde bir alamet göreceğim. Bir işaret göreceğim. Bu işareti gördüğüm zaman وَاَمَرَنِي اِذَا رَأَيْتُهَا اَنْ اُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَاَسْتَغْفِرَهُ bu alameti, bu işareti gördüğüm zaman allah Teala bana şunu emretti. Allah'ı tesbih etmemi ve günahlarımdan istiğfar talep etmemi istedi diyor. İnnehu kâne tevvâbâ Zira o nedir? Tevbeleri çokça kabul edendir. Fekad râ'aytuhâ diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Fekad râ'aytuhâ Ben diyor bu alameti gördüm. allah Teala'nın işaretini gördüm. Bana bu yer, kullarımın içinde gösterdiği işareti gördüm. Nedir o işaret diyor? İza ve en-nase edhuluna fi rabbika kana tawaba. İmam Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor. Müslim de bu rivayete yakın lafızlarda rivayet geçiyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sure geldiğinde <gülüyor> ne yapıyor? Çokça tespih etmeye, çokça hamd etmeye ve çokça istiğfar etmeye başlıyor. İmam Bukhari rivayeti ediyor, an İbni Abbas, İbni Abbas'tan diyor ki İbni Abbas radıyallahu anh Kâne Umar'u yudhiluni ma'a eşyâhîle'dir Bu rivayeti hatırlarsanız Buhari'de de geçmişti İbni Abbas diyor ki Ömer İbnül Hatta radıyallahu anh beni diyor bedrin, Bedir'e katılan, Bedir'i gören Bedir'e şahit olmuş büyük sahabelerle aynı ilim meclislerine sokardı. Yani Bedir ashabı öyle bir ashab ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor değil mi? Allah Teala'dan Allah Teala ne diyor? Dilediğiniz yapın. Kad gafar tulakum. Yapmalu maşetüm. İlediğini yapın diyor Bedir Savaşı'na. Allah Teala. Kad gafar tulakum. Ben sizin günahlarınızı bağışladım. Alim diyor ki, Turgut yani buradaki mağfiret buradaki mağfiret Allah Teala onları günah işleteler bile öyle hayırlı amellere muvaffak edecek ki o işte günahlarından sonra işleyecekleri hayırlı ameller, işlediği, işleyecekleri günahları ne yapacak? Kefaret olacak. Yoksa e, bir insan günahtan ne olmaz? Halis olmaz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen biliyorsunuz ma'taqatı menizan mekamatu aher. Eder ashabının büyük sahabeleriyle kim giriyor çocuk olan İbn Abbas. 12-13 yaşında bir alimler. Bugün 13 yaşındaki çocuklar sabahları değil mi? Evde fosur fosur uyuyor, ellerinde tabletler, laptoplar, bilgisayarlar, çizgi filmler seyrediyorlar, değil mi? Ondan sonra kurstan kursa, dershaneden dershaneye koşuyorlar. Evde soluk, evde kardeşiyle, abisiyle top koşturup kavga ediyorlar. Böyle bir ne var? İnsanların imtihanı var. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği bir sahada. İbn Abbas teyzesi meymunenin yanına gittiğinde akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kılarken gördüğünde yanına namaza duran aleyhissalatü vesselamın namazda onu ne yaptığı, safına aldığı, aynı hizasına çektiği o küçük delikanlı. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına oturttuğu, bineğinin arkasına oturttuğu Ey evlat, ey çocuk, sana bazı şeyler öğreteceğim. Diyerek, küçük olmasına rağmen muhatap alıp, Allah'ın dininin tevhidi öğrettiği o yaşta bir sahabe. Ya gulam inni uallimuke kelimat. İhfazı Allahe yahfazuke. İhfazı Allahe Allah'ın tucahak. Allah'ı et. Allah'ın dinini hıfz et ki Allah da seni ne yapsın korusun. Allah her zaman karşında bul, yanında bul. Neymiş bu kelimeler? Feza'te altafeselillah. İstediğin zaman Allah'tan iste ey İbn Abbas. Yardım talebinde bulunduğun zaman ancak Allah'tan yardım talebinde bulun. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İbn Abbas'a radıyallahu anhum ne yapıyor? Ne öğretiyor? Tevhid öğretiyor. Yaşı 7 8 9. Bu sahabe Ömer İbn Hattab'ın 12 13 yaşındaki bu delikanlı çocuk. Bedir'i görmüş, Bedir'i yaşamış. Ramazan'da, havanın sıcağında kellelerin havalarda uçuştuğu, kılıçların çarpıştığı o zor günleri yaşamış sahabelerle, düşünün mecliste 12 yaşında, 13 yaşında bir çocuk var. فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ fi نَفْسِه۪ diyor ki İbn Abbas. Buhari'nin rivayeti. İbn-i naklediyor bunu tefsirinde. Bedir'in önde gelen Katılan yaşlı sahabeleri. Diyorlar, bundan pek hoşnut olmadılar. i̇bn Abbas'ı o mecliste görmekten pek ne olmadılar? Hoşnut olmadılar. Ve dediler ki, Lime yedkulu hâzâ ma'na ma ve lenâ ebnâ'u ebnâ'un Niçin bu bizimle birlikte buraya giriyor? Bu çocuk, bu velet. Halbuki bizim de bu yaşta çocuklarımız var. Onlar niye burada değiller? Fekal Ömer İnnehum immen qad halimtum fedaahum zâti yevmin feedhalahum ağum fe ma ra'aytu ennehu da'ani fihim yevmeydim illa liûriyehum. Diyor ki İbni Abbas Ömer diyor beni ne yaptı? o gün bu meclise bir günde beni sahabelerin bulunduğu bu meclise yine çağırdı ve beni çağırmasının diyor, sebebi de şuydu onlara benim ilmimi gösterecekti. Yani neden ben oradayım? Neden İbni Abbas olarak ben o ilim meclisindeyim? Dedi ki İbn, İbn Abdullah İbn Amr Ibn Khattab, dedi ki, "Ma tequrolun fi qauli Allāh al-Dzāwajl, ıdza āna sūlillāhi wa l-fatḥ." Bedr, önde gelen sahabelerine sordu. "İdza āna sūlillāhi wa l-fatḥ." Suresi ile ilgili tefsiriniz nedir? Bunun tefsirini biliyor musunuz? Fakala bazıları konuşuyorlar. Diyorlar ki, "Amrana an-nahm nah, ve nastafrahu ıdza nasa." eğer nasrına ve fethu diyor ki Allah Teala bizlere bizleri muzaffer kıldığında bizlere fetihler verdiğinde bizlerden kendisini hamd etmemizi, kendisine istiğfar etmemizi istiyor diye tefsir yapıyorlar. Wasaketa ba'duhum ba'du fihi konuşmuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Felem yaqul şey'en. Feqala li <gülüyor> Abbas. Diyor ki ...Omer radıyallahu an İbn-i Abbas'a, sen de bunlar gibi mi söylüyorsun, senin tefsirin, bu sureyle alakalı tefsirin böyle mi ey i̇bn Abbas? Diyor ki i̇bn Abbas, la, fekultu la, dedim ki hayır, bu surenin tefsiri bu değil, yani bu şekilde değil. Fekala ma tekulu, sen ne diyorsun i̇bn Abbas, senin tefsirin ne buna? Fekultu hu ajalu Rasulillah sallallahu aleyhi ve diyor Bu sure bu Fetih ve Zafer. Ajalu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Eceli. ecelinin geldiğinin haberidir. A'lemehu lehu. Allah Teala ne yaptı? Eceli peygamberin ecelini ona peygamberine ne yaptı bu surede? Bildirdi dedi ki diyor Allah Teala peygamberine işte sana fetih Mekke'nin fetih, sana zafer geldiğinde bil ki bu senin alametindir. de alameti ecelinin alameti ölümünün alametidir dedi diyor. Fesbih bihamdi rabbike vestagfirhu فقال عمر بن الخطاب عمر de dedi ki la Ömer de dedi ki Ey İbn Abbas, ben de senin bu bildiğinden başkasını bilmiyorum. Yani bu surenin tefsiriyle alakalı söylenecek söz budur. Bundan başka bir tefsir ben de bilmiyorum." dedi. Demek ki bu surede ne var arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eceliğin haberi var. İmam Ahmed İbn Âmmal İbn Abbas'tan rivayet ediyor. İbn Kesir bunu İbni Kesir tefsirinde zikrediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لما نظرت إذا جاء الله بالفتح, قال رسول الله vel فتح sallallahu aleyhi ve sellem نُعِيَتْ اِلَيَّ نَفْسِي diyor ki Allah Resulullah nefsi. bana nefsimin ölümünün geldiği haber verir dedi bu surede. فَاِنَّهُ مَقْبُودُمْ فِي تِلْكَ السَّنَا yani bu sene ne olacak? benim nefsim kabz edilecek. ölümüm gelecek. Evet, bu hadislerden de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ölümü haber verilmiş bir peygamber. Tabii ölüm anında el -Rafiq el diyerek ölümü sürekli ne yapıyor? Anarak, Allah-u Teala'yı anarak ölümü tercih ediyor, ölümü istiyor. Ve Çünkü insanın takvası arttıkça, imanı arttıkça Rabbine olan yakini arttıkça bu leş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle benziyor dünyaya. leş olan dünyada pek fazla kalmak istemez yani sahabelerle bir gün oturuyorlar aleyhissalatü vesselam bir keçi kulağı kesik ölü leş bir keçi gösteriyor sahabelerle diyor ki hanginiz buna sahip olmak ister şu kadar para karşılığında, diner karşılığında. sahabeler diyor ki ey Allah'ın yani bırak bunu bu le ölü leşi hayatta olsa bile bunu kimse almaz yani para etmeyecek bir hayvan yani. bunu niye kimse kim, hangi insan buna sahip olmak ister ki hem ölü leş hem de zaten para edecek bir hayvan değil diri olsa bile canlı olsa bile diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte diyor bu dünya Allah nezdinde Allah katında bu leşten daha değersizdir yani Allah bu dünyaya bu leşe sizin verdiğiniz daha az daha veriyor tabi ki ayet okuduk hatırlarsanız kim ahiret yurdunu ister, ekinini isterse meb'e lehu. Ona diyor ziyadesiyle veririz. Allazina ihtedev saadehum huda. Allah Teala başka ne diyor? Turut velazina ihtedev zadehum huda. Hidayet üzere olmaya çalışanlara, hidayet üzere gayret edenlere Allah Teala ne verir? Hidayet verir. Hidayetleri artar. Aynı bu ayette olduğu gibi bakın. Ahiret ekinini isteyene ahiret yurduğunu isteyene ne yapıyoruz? Diyor allah Teala. Fazlasıyla veriyoruz. Saliha meller çoğalıyor. Ve ataum takvahum diyor ki allah Teala. Onlara takvalarını veririz. Başka bir ayette vellezine cahedû fîne kim diyor bizim şeriatımızda bizim uğrumuzda mücahede eder, gayret eder, uğraşırsa yani din, din yaşamak uğraşı arkadaşlar. Gayret, uğraşmak sabah namazda kalkmak bir mesele Sabah namazından önce kalmak bir mesele. Pazartesi günü oruç tutmak bir mesele. Perşembe oruç tutmak bir mesele. Buradaki ilim meclislerine gelmek bir mesele. Bir, bir mücadele, bir mücadele istiyor. Kur'an-ı Kerim'i alıp okumak bir mücadele. Ezberlemek bir mücadele. Allah-u Teala diyor ki İşte bu mücadelede bulunanlara ne yapacağız? Yollarımızı açacağız. Yollarımızı onlara hidayet edeceğiz, göstereceğiz. Sebilleri, yolları açacağız. Her alandan hayrın çoğalacak. Yapmışsın ki ilim ilim meclislerinde var Kur'an ezberinde var Gece kalkıp namaz kılanlar arasında. Pazar, siperşembe oruç tutanlar arasında. Bunun yanında dünyalık çalışmaya da bir imkan buluyorsun. Allah-u Teala ne diyor? <gülüyor> Ahiretten nasibini unutma diyor. Dünyadan payını unutma yani Dünyadan ufak bir payı unutma yani. Ahirete çalış yönel. Dünyadan da ufak bir payı Unutmayan dünyalık işlerini idare edeceğin, ayakta duracağın kadarıyla meşgul ol. Diyor. Demek ki bütün gayret arkadaşlar ahirete yönelik olmalı. Bütün gayret ahirete yönelik olmalı. Şayet gayretimiz ahirete yönelik olmazsa hüsrana uğrayanlardan olur. Eğer ahiretimizi kazanmak istiyorsak muhakkak ilim talep etmemiz gerekiyor. Seref diyor ki insanların diyor ilme olan ihtiyacı yemeye içmeye olan ihtiyaçlarından daha büyüktür. Bir insan bir insan yemek bulamaz ise, içecek bulamaz ise ne olur? ölür. Neyi kaybeder? Bu çok kısa olan dünyayı kaybeder. Peki bir insan? İlimsiz kalırsa, ilim güzel olmazsa neyi kaybeder? Himanını kaybeder. Yani evet. ahiretini kaybeder, ebedi hayatı kaybeder. Demek ki diyor ki sebep, bir insanın diyor, ilmi olan ihtiyacı, yemeye içmeye olan ihtiyacından daha çoktur. Yani bir teraziye koyun, varsayın ki oturduğunuz bir dağın başında, Yemekten, içmekten uzak kaldınız. Ulaşamıyorsunuz da bir yemeğe, içmeye, gıdaya. Sizi hayatta tutacak şey. En kötü ihtimalle ne olur? Ölür, kalırsınız. Yani şu an fani size biçilen, birçoğunu şu anda harcadığınız, tükettiğiniz, geriye kalanın çok az olduğu, hayatınızı ne yapacaksınız? Bitireceksiniz. Hayatınız bitmiş olacak. Ama... Ahirette Allah-u Teala'nın da üzere Kur'an-ı Kerim ne diyor? يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah-u Teala iman edenlerin ve ilim talebe olanların, kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltecek diyor. Ama bu kısa olarak çok az kalan sürenizi, hayatınızı, hayatımızı ilme yönlendirirsek ilme teşvik edersek, elbette dünyadan payımızı unutmayacağız. Nasibi unutmayacağız payı. Ahiretimizi kazanırız. allah Teala bizden bu samimiyeti görürse, az önceki olduğumuz vakitlerde olduğu üzere bizi arttıracak. Amellerimiz artacak. Takvamız artacak. Yakinimiz artacak. Evet. Gelelim mesed tebbet diye adlandırılan sureye tebbet tebbet yeda ابي لهب وتب diyor ki tebbet helak olmak helak olmak tabi Türkçe tercüme ederken hani eli kurusun anlamında tercüme etmişler Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Gafir Suresi 37. ayette Firavun'un kurduğu tuzaktan bahsederken diyor ki: "Ve mekeidu Firavuna illa tibab." Tebab yani hasar, hüsran, boş. Firavun'un diyor kurduğu keid tuzak boşdur, hüsrandır. Allah Teala diyor ki: "Tebet." Hüsrandır. Yeda Ebi Lehebe. Ebu Leheb'in iki eline nedir? Vesulandır. Bu surenin iniş sebebi var arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Batıhha denilen Kabe'ye şu an için çok yakın. Yani bir kilometreden daha az. Bir kilometreden daha az bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sasla'a bime tu'mar emrolunanı açıkça ilan et. Ayeti kerimesi indikten sonra haya geliyor. Yani Kabe'den çıkıyor. Kabe'nin Kabe biliyorsunuz bir vadi. Düşük altta olan bir vadi. Çevresi dağlar. O dağlara giden yollar da böyle hafiften böyle yukarı bayır.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 insanların emanetlerini verdiği, güvenilir olarak kabul ettiği bir kimse. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فَاِنِّي نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Sizleri diyor, şiddetli olan bir azaptan sakındırıyorum. Ey Kureyş! فَقَالَ اَبُوا لَهَبْ اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا Ebu Leheb çıkıyor eliyle, bugün de Efare ya kibirli olan insanlar eliyle hareket ederek böyle. Yani bunun için mi çağırdı? Ellerini böyle ne yapıyor? Hareketlerle öne doğru böyle atarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunun için mi buraya topladın? Yani. Başka bir şey bulamadın mı söyleyecek? Bir rivayette de İmam Muhammed ibn Ambal rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulmecaz çarşısı var. Soğuk zulmecaz çarşısı.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 Ebu Leheb, Ebu Leheb denmesinin bir sebebi de yüzünün parlak olması. Diyorlar ki yüzü çok parlaktı. Leheb, yani tor demek, ateş demek. Buradan diyorlar. Bir şeye göre, tefsire göre. Bir tefsire göre de ateşe gireceği için ateşin babası olarak tanıdılıyor. İkisi de olabilir. Tefsir usulünde. Alimler diyorlar ki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 dille söylemedikten sonra, nutuk etmedikten sonra, cevarihle, uzuvlarla, organlarla bunu amele dökmedikten sonra insan iman etmiş. Olmaz. bu Leheb, eliyle böyle ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçümseyerek tepki veriyor. allah Teala da ayet indiriyor. Tebbet yedâ iki eli. Ebi Lehebin. Ebu Leheb'in iki eli hısranda, zararda, helakta ve teb ve ikinci teb burada ve öyle oldu. Ateşe girdi yani. Ateşe girerek, cehennemi hak ederek, Ebu Leheb'in iki eli, hüsranı gördü. Tabi bu sure Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir mucize olduğunu mucizesidir. Yani Ebu Leheb çıkıp deseydi o gün, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İman ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne olurdu? Çökerdi. Değil mi İman eden bir adam nasıl cehennemle müjdelenecek? Cehennem ateşine gireceği haber verilecek. İslam, aleyhissalatü vesselam dediği gibi ma İslam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 Ebu Sofya'nın kız kardeşi radıyallahu an Ummu Cemil bintü Harb. Bu, yani böyle bir pozisyonda olmasına rağmen bu kadın geceleri çıkarmış diken toplandı Yani kocası Ebu, Lehib, Ebu Leheb ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adavet ve düşmanlıkta yardımlaşan bir kadın. Hatta diyorlar ki tefsir alimleri yani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 bir kadın erkekle konuşmaya hayal eder. Yabancı bir erkekle. Bir kadın tek başına çıkmaya hayal eder. Der ki acaba dünya benim üzerime yıkılıyor. Ben bunu gördüm. Merdivenlerden çıkıyorum. Yaşlı bir teyze. Beni gördü böyle yani sanki aslan görmüş gibi. İçi bükülmüş oldu yaşlı teyze. Böyle çarşafıyla gözlerini örterek böyle acık bir şekilde yanımdan geçti. Ama günün maalesef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 Ondan sonra, hadi toplanalım hep beraber bayanlar olarak gidelim falanca yere, arkadaş ziyaretine. Bakıyorsun ki kıza üç sene sonra, beş sene sonra çatır çatır seninle konuşuyor. haya gitmiş. allah o verdiği, dünyaya gönderdiği o haya ne olmuş? Kaybolmuş. Yok. Onun için kadınlar arkadaşlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kristal diyor. Kristal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 sap var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girenlerin en çoğunun kadınlar olduğunu söylüyor. Değil mi? Dikkat etmek gerekiyor. Tabii bugünkü hutbenin konusu da buydu. O olduk. Hutbeyi dinleyenler cuma namazında bu kadın Ummu Cemil böyle elleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna diken taşıyan taşıyan taş taşıyan bir kadın. Allah Teala da tabii meğnaenhu maluhu ve ma Allah Teala Ebu Leheb ile ilgili meğnaenhu maluhu Leheb'in kazandığı malı ve ma keseb kazandıkları tefsiri alim diyor ki çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları ölünce geçen haftaki Kevser suresini hatırlayın. ne diyorlar butira Muhammed. Muhammed'in soyu kesildi diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Kavrı geçiyorlar, havaya ediyorlar. Ebu Leheb de bunlardan bir tanesi. Allah-u Teala Ta diyor ki, ما أغنى عنه مالهو. fayda vermedi. مالهو وما كسر. Ne malı, Ebu Leheb'in malı ona, ne de kazandığı, yani çocukları diyor. Çocuklar insanın kazancıdır arkadaşlar, bunu bilin. Çocuklar insanın kazancıdır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 Seyâsulâ nâron Seyâsulâ nâron Seyâsulâ girecek. Ama nasıl bir giriş? Bütün taraflarını kuşatacak bir giriş. Yani ayaklarıyla gidip kalmayacak orada. Ateş her tarafını kuşatacak onu. Seyâsulâ nâron Bu Ebu Leheb bir ateşe girecek, nâra girecek. Ve Leheb Nasıl bir ateş bu? Böyle kor. Yani kül halinde değil değil değil yani ya bu ateş zatı laheb ve mraatuhu onun hanımı hammalatal hatab hammalata el hatab hammalatu'l hatab ikiz ikide de kıraat var hammalatal hatab bizim kıraatımız meşhur olan hafız kıraati hammalatal hatab yani bu kadın da ateşe girecek ama hangi halde hal bu irabu hocaben kardeşler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 Ahirette de el ceza'u min cinsil amel. Bir kuraldır değil mi? El ceza'u min cinsil amel. Karşılık. Sana verilen karşılık. Neyin, neye göre verilir? Amelinin cinsine, amelinin türüne göre. Sen ey Ebu Leheb'in karısı. Dünyada nasıl sürekli gittin, geldin, gittin, geldin. Kendileri taşıdın. Ahirette de senin cezan, senin karşılığın nasıl olacak? Gideceksin, geleceksin. Ne yapacaksın? Hammaletel hatab. Odun taşıyarak. Odun taşıyıcısı olacaksın. Fî <gülüyor> cîdihe Fî cîdihe İp, boyun. Kardanların takıldığı yer. Fî cîdihe Hâblun. Ne olacak boynunda? Kadının habl, <gülüyor> halat. Zillete bakın arkadaşlar. Bitmeyecek bir hayat. Nasıl bir şekilde hayat? Böyle bir hayat. Boynunda ip, habl.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 Cehennem azabından muhafaza eylesin. Cehennem azabından korusun. Burada kalalım. Çünkü ezber verecek kardeşlerimiz var. Önümüzdeki hafta Kur'an'ın üçte biri olan. Kur'an'ın üçte biri. Üçte birine denk. Ne bakımından? Ecir bakımından. Ta'dilu surüsel Kur'an. Kur'an'ın üçte biri. İhlas suresi. Yani ezir bakımından, sevap bakımından üçte bir olan bu sure ve muavvizeteyn kendileriyle okunarak Allah-u Teala'ya sığınılan felak ve nas surelerini alacağız. Allah bizlere salam eller Ahiret yurunu arzulayan kullarından eylesin. Subhanakallâhumâ ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.